Bir Dolap Kitab'a hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Ee, bugün e, geçenlerde bir okurumuzdan e, bir e-mail almıştık. İşte kızı bizim yazdığımız, tanıttığımız kitaplardan çok keyif alıyormuş ama birazcık daha heyecanlı, maceralı kitaplarda ha, evet. e, tanıtabilirler Hatırladım. mi diye bize mesaj <gülüyor> yollamıştı kızı. E, benim de son zamanlarda okuyup çok hoşuma Giden bir kitap var elimde. E, Sisler Prensi e, Carlos Ruiz Zafón yazmış. E, Katalan yazar Altın Kitaplardan çıktı. E, Çevirenin ismi de ...Suzan Cenani Alioğlu. Hangi dilden çevirmiş? O belli mi? Yani. E, Zafón Ruiz Zafón uzun yıllardır Amerika'da yaşıyormuş. Ha, Sanırım İngilizce'den çevrilmiş. Katalanca yazıyor. Gerçi orijinal adı da Katalanca ya da İspanyolca tam bilmiyorum Anladım. ama hangi dilden çevrildiği belirtilmemiş. Sisler Prensi Carlos Ruiz Zafo'nun ilk kitabıymış. Gençler için yazdığı ve genel olarak yazdığı ya, kitapların ilki. ilki. Bundan sonra birkaç tane daha yine gençler için yazmış. Ardından yetişkinler için bir roman yazmış. Rüzgarın Gölgesi diye o da altın kitaplardan çıktı ve dünya çapında bayağı çok ilgi görmüş. sanırdım. 40 farklı ülkede Oo, yayınlanmış. 40 ülke. Yani sadece İngiltere'de zaten ve birkaç milyon baskı diye böyle bir şey tam sayıları hatırlamıyorum ama... Ee, okumadım Arkasından hani hızlıca bir Özetine baktım kitabın İlgi çekici bir kitaba benziyor gerçekten ee, Meleğin Oyunlu diye bir kitabı Daha yayınlandı Türkçe'de Onu okuyorum şu sıralar o da yetişkinler için hı hı. Ee, Gerçekten okuması Keyifli e, bir yazar e, Sesler Prensi de ilk kitabı olmasına rağmen Beni çok alıp götürdü e, Çok e, sürükleyici bir kitaptı e, bir, bir araya girebilir miyorduk Böyle ilk kitaplardan bir şeyimiz var değil mi? Düşük bir beklentimiz var. Çünkü hani genelde böyle ifadeler kullanıyoruz. Evet. Yani Halbuki olmak zorunda değil yani. Değil ama yani e, ya da ne bileyim e, mesela bir bildiğimiz, tanıdığımız, çok sevdiğimiz bir yazarın kitaplarını okuyoruz da sonradan onların üstüne ilk yazda kitap okuyunca aa, ilk kitapta da aslında Aha, olmamış tam, falan diyoruz. E, işte, olmamış değil de Doğru, oturmamış ağır. bir şeyler olabiliyor falan ama e, Sister Prensi gerçekten yani e, Ruiz Raffo'nun e, üslubunu çok sevdim ben. Anlatım dilini çok sevdim. E, Belki de yani çok iyi bir anlatıcı öyle diyebiliriz. E, Kitabın adı mesela e, Sisler Prensi deyince sen şimdi orijinal adını bilmiyorum ama Sisler Prensi böyle bir şey gibi bir kalıp gibi yani hani çok belli bir işaret yani Sisler Prensi. Dolayısıyla o e, belli bir anlayış içinde Hani işte ne bileyim mesela fantastik gizemli edebiyata gizemli bir şeyler gizemli bekliyor insanı Bir şeylere evet hep oralardan bir kapı var gibi görünüyor. Var. Çünkü çok kalıp bir evet. isim yani. E, e, yazarla ilgili birazcık internette bakınırken onun e, şöyle bir şeye rastladım. E, e, sinematografik anlatımdan çok hoşlanıyormuş. E, yazarken bir şey yazarken gözümün önünde onu film kareleri gibi e, tasarlamayı hayal etmeyi seviyorum diyor. Gerçekten de e, bu kitabı okurken ben e, gözümün önünde bütün o sahneleri gördüm. Yani kendi hayal ettiği o sahneler her neyse onu aynen sözcüklere döküp Okuturken de bana o hissi yaşatmayı başardı. Ee, hemen kitap, kitaba geçeyim ben ee, nasıl bir kitap olduğundan bahsedeyim. Ee, kitap 1940'lı yıllarda geçiyor. 1943 yılında e, Avrupa'da <gülüyor> savaş sürüyor. Ee, öykümüzün e, kahramanı olan aile de işte e, baba bir saat ustası ama sadece sıradan bir saatçi değil. Elinden her iş gelen, böyle mekanikten çok iyi anlayan ve yeni bir şeyler yaratmaktan hoşlanan açık fikirli bir adam. Ee, bir kentte yaşıyorlar, yıllardır orada bu işi yapıyor. Ee, çok da başarılı, usta bir e, zanaatkar. ...ailesiyle de güzel bir yaşam sürüyorken... ...savaş yüzünden bakıyorlar ki olacak gibi değil... ...şehir güvenli gelmiyor onlara... ...ve bir akşam ailesine açıklıyor... ...bugün buradaki son gecemiz bu evdeki... Yani ...bütün çocuklar o evde doğmuş... ...bütün ömürleri orada geçmiş... ...ve orayı terk etmek zorundalar... ...güzel deniz kenarında bir yere gideceğiz diyor... İşte ...sayfiye kasabası gibi bir yer... İşte ...şöyle güzel böyle güzel ama... ...hikayenin baş kahramanı olan... Ee, çocuk da Max adlı bir oğlan çocuğu bu, e, evin ortanca çocuğu. Pek hoşlanmıyor yani bütün düzeni, her şey alt üst olacak. Ama e, gidiyor ve yolda denizi gördüğü anda. Kasabayı gördüğü anda bütün fikrin değiştiyor. Yani bundan sonra bütün ömrümü burada geçirebilirim. Öte yandan hepimizin hayal değil mi bir sahil kasabasında. <gülüyor> Ama işte böyle Pat diye dayatma olunca işin içinde istemeye istemeye gidince tabii bir de çocuksan hayatın alt üst oluyormuş gibi geliyor. Bir daha asla e her şey çok... eskisi gibi olmayacak ve çok karamsar bir bakış açısı. Kolay bir şey değil. E, Max'in bir tane ablası var. E, Alişya. E, ondan daha büyük. işte tam ergenlik çağında. O iyice mutsuz. Hiç konuşmuyor. Kimseyle iletişim kurmuyor. Bir de küçük kız kardeşi var. E, o zaten yani daha küçük olduğu için her şeye oyun gözüyle bakıyor. Neyse aile e, kasabaya geliyorlar. İşte babanın daha önceden ayarladığı, kiraladığı e, ya da satın aldığı bilmem işte eve yerleşiyorlar. Eski bir ev. Evin bir hikayesi olduğunu öğreniyorlar. İşte ilk gün böyle biraz keşifle geçiyor. Max evin arka tarafında bir bahçe keşfediyor. Ee, gece ilk başta karanlıkta hayal meyal gördüğü bir takım taşlar var. Ertesi sabah gidip orayı keşfediyor. İşte kilitli, koca bir asma kilitle kapatılmış bir bahçe. İçeri giriyor. E, kilidi kırıp gizlice yani kimin olduğunu bilmiyor onun. Tuhaf heykellerle karşılaşıyor. Böyle bir takım heykeller ortada merkezde duran başka bir heykeli çevrelemiş gibi bir palyaço heykeli var ama e, giderken o heykelin ilk geldiği andaki haliyle e, aynı olmadığını seziyor. Orada hmm. bir kıpırdama olmuş yani. Evet yani Amanın. Eli, eli, eli, duruşumu değişiyor yüz ifadesi değişiyor bir şeyler oluyor ve yani orada dı dı dı dın, bir anda, <gülüyor> bu, bu heykellerde bir şey var diye zaten bir huylanıyorsun. Ondan sonra işte kasabayı e, tanımaya çalışıyorlar. Bir deniz feneri var orada. E, aradan biraz zaman geçtikten sonra bir e, Roland isimli daha büyük bir oğlanla tanışıyor Max. İşte arkadaş, arkadaşı oluyorlar. İşte ablası da onlara katılıyor. Bir şey soracağım. Bu arada savaş sürüyor ama pek bir... Yok savaşla ilgili hiç başka bir, hiç bir şey Hiçbir şey yok. E, değinilmiyor. Burada tamamen onların e, yerleştiği ev... O kasaba tanıştıkları Roland adlı çocuğun üvey büyük babası var. Onun hikayesi hepsi birbirine giriyor ve yaşadıkları evin eski sahibinin geçmişinde yaşadığı bir olay. Bütün bu aileyi etkiliyor baştan. Ve üç çocuk bu gizemi çözmeye çalışırken işte başlarına bir şeyler geliyor, kazalar oluyor yani... Böyle her an tetikte Hı -hı. beklediğin, şimdi ne olacak diye gerilim dozu yüksek bir öykü çıkmış ortaya çok keyifliydi o yüzden okuması. Peki bu sinematografik anlatımı beğeniyor olması vesaire yani hani daha açık sorayım ee, işte bazı yazarlar mesela Grange hani Hı -hı. işte Kızıl Nehirler vesaire yetişkin kitabı gerçi ama onun kitaplarını okurken ben şeyisine kapılıyorum. ya adam bunun filmi çekilsin de hani asıl oradan bir gelir elde edeyim diye yazmış sanki ben hep o hisse kapılırım hmm. yani şimdi sinematografik anlatım o demek değildir o ayrı Değil, bir şey evet. ama e, hani o hisse çok kapılırım var mı bu böyle bir hayır, durum hayır. yok hayır hayır yani ben e, hiç, e, yazarın böyle bir ifadesi olduğunu bilmeden bu kitabı okudum okurken ben yani bunu düşündüm evet yani bu bir film gibi hmm. filmi yapılsa e, olur yani <gülüyor> böyle karanlık gri koyu renklerin hakim olduğu böyle biraz kasvetli bir film çıkardı diye. Gözümün önünde de zaten hep o şekilde sahneler canlandı. Biraz karanlık bir kitap ama karanlık derken böyle ruhun kararıyor, kasvet biriyor değil. Yani anlatımı çok güzel. E, su gibi akıyor. E, ama bir yandan da o görselliği senin zihninin içinde ya da en azından ben okurken öyle hissettim. Hı. Zihnimin içinde bütün ayrıntılarıyla, her şeyiyle göre, izleyerek okudum. Diyeyim Hı. kitabı o yüzden rahatsız edici herhangi bir şey olmadı. Yani o kadar doğal bir biçimde bu kafamın içinde canlandı ki zaten. Yani nasıl... iyi bir anlatıcıyla evet, karşı anlatıcı, karşıyayız gerçekten yani. gerçekten iyi bir anlatıcı. Yani şimdi okuduğum diğer işte o Meleğin Oyunu adlı romanında da öyle. Çok hızlı ilerlemiyor mesela. O birazcık daha ağır gidiyor ama Gençler için yazılmış bir şeyle yetişkinler için yazılmış başka bir eser arasındaki belki fark bu. Yani burada Yani böyle farklar olabiliyor tabii. Evet yani diğerinde daha fazla dil oyunu var. Çok fazla şey ayrıntıya giriliyor. Burada öyle değil. Burada tamamen Max'in yanına ilişiyorsun. Max orada ne yapıyorsa, nereye yetişmeye çalışıyorsa, koşturuyorsa, acil bir şey olduğu anda ya da işte tehlikeyle yüzleştiğinde sen de hep onun ensesinin dibindesin ve doğrudan Max'in ne hissettiğini sen de hissedebiliyorsun. Ya yani ben ben hmm. de bir de böyle bir durum var ya hani sen gülüyorsun. Ben e, kitabı okurken ya yani bu tip kitapları okurken özellikle gerçekten kendimi çok kaptırıyorum... Ya ben Banu'nun okuduğu kitaptan korktuğuna şahit oldum ya yani. <gülüyor> gözümle gördüm. <gülüyor> ...hani çocukken şey olur ya korku filmi izlersin annen de... ey yavrum korkma bunların hepsi hayal ürünü gerçek <gülüyor> değil biliyorum ama yine de korkuyorum dersin. Kitapta da öyle kendi kendime kitap okuyorum yani ne olabilir ki diyorum ama yine de heyecanlanmadan elim, elimde değil yani bu da yazarın başarısı bence. Peki bir yaş grubu belirlemek zorunda kalsaydık bu kitap için. Zaten altın kitaplar bunu gençlik romanı <gülüyor> diye kategorilendirmiş... Herhalde 12 yaş üzeri e, rahatlıkla okur. E, yani gerçekten son zamanlarda okuduğum, yani bizden özellikle böyle bir istekte bulunan genç okurumuz için de e, ona önerebilirim. Son zamanlarda okudum en heyecanlı kitaptı Sisler Prensi. E, ruhlar Hırsızı, sizinkini de çalmak için bekliyor diye Amanın. bir alt başlık da var. <gülüyor> yani bir e, ruhunu şeytana satma hikayesi. Daha önce satılan gülüşten bahsetmiştik. Aa evet tabii. Ee, orada da benzer bir tema vardı. Tabii bambaşka hikayeydi hikaye ama burada da e, insanların ruhlarını almak isteyen onları bir iyilik karşılığında e, onlardan bir şey talep eden bir kötü karakterimiz var. Hmm. Ee, yıllar öncesine uzanan bir hikaye ama yıllar sonra e, ortadan kaybolduğu sanılırken hiç ummadık biçimde. Giderek güç toplayarak işte Voldemort gibi Amanın. <gülüyor> ismi lazım değil gibi hiç umulmadık bir zamanda tam da Max'ler oraya yerleştikten sonra Max'lerin yerleştiği evle ilişkili olarak tekrar ortaya çıkan bir kötü karakterimiz ve ona karşı... Savaşan genç çocuklar var. Herkese yani heyecanlı emiririm. bir kitap. Evet. Peki bir müzik arası verme zamanı geldi. Tamam, müzik arasında da biraz karanlık bir şey olsun. <gülüyor> tamam, ee, madem. Tim Burton'ın yeni filmi Frankenweenie evet. gösterime e, girdi. E, oradan o filmle birlikte çıkan çıkmış bir albüm var. Or, Strange Love adlı şarkıyı çalacağız şimdi. Love. Love love is strange oh when there's beauty on the inside the outside there's nothing to Şimdi birazcık bu karanlık havayı, korkulu, dehşetli havayı biraz abarttım ama dağıtalım. Ee, aslında çok da dağıtamayacağım ama olsun en azından çok şirin bir yaratıkla e, haşır neşir olacağız bir süre. Ee, kitabımın adı Evine Dönmek İsteyen Kedi. Hay kitaptan çıktı bu. Jill Tomlinson tarafından yazılmış ve Paul Howard tarafından Resimlenmiş bir kitap ee, çeviren de İngilizceden çeviren de Gökçe Ateş Aytu aslında bir diziden bir e, kitap bu dizinin diğer kitaplarının da adlarını hemen söyleyeyim ee, ne var mesela işte aa, unutmuşum şuraya not ettim sanıyordum not etmemişim ama işte bir karanlıktan korkan baykuş var mesela işte büyümek isteyen e, goril. ...var. Ee, karıncanın ne olduğunu bilmeyen... ...karınca yiyen <gülüyor> var. <gülüyor> i̇şte böyle e, kitaplardan oluşan... ...bir dizi. Çok Bunlar sevimli bir... Bunlar Tom, hep Jill Tomlinson'ın yazdığı ekibin Evet aynı ekibin e, yazıp çizdiği... ...ve sanıyorum hepsini de Gökçe Ateş Aytu... ...çevirdi. Şimdi yanlış bir bilgi veriyor... ...olmak istemem ama öyle sanıyorum. E, o diziden bir kitap. E, kedimiz... ...adı Suzy. E, Fransa'da... E, işte Manş kıyısında bir şey balıkçı kasabasında yine böyle bir kasabamız var. Aslında Hı. ne kadar paralel bazı evet. durumlar. Bir balıkçı kasabasında işte bir balıkçı ailesinin yanında yaşayan bir kedi. Balıkçı ailesinde dört tane çocuk var. Bu çocuklar böyle yan yana dizildikleri zaman merdiven gibi görünüyorlar. <gülüyor> Daltonlar gibi. <gülüyor> Daltonlar gibi işte Suzy de e, her kedi gibi bir kedi. İşte kendi mekanını sahiplenen, işte balık verildiği zaman çok mutlu olan ki çok balık yiyor Suzy. E, ve çocuklarla oynayan kedi. En önemli özelliklerinden biri de Suzy kuyruğundan ensesine doğru sevilmeyi seviyor. Aa, hiç hoşlanmaz herhalde. Evet kediler. normalde kediler bunu sevmez ama Suzy öyle. Kuyruğundan enseye doğru çok hoşuna gidiyor okşanmak. E, i̇şte ailenin her bir ferdinde zaten çok sevdiği bir şey var bir yandan Suzy'nin. Evet. Ve Suzi meraklı yani Herkedi her gibi. kedi gibi meraklı bir gün işte çıkıyor evden hoplaya zıplaya böyle arkadaki tarlalara doğru gidiyor. İşte bir iki kebelek ke, kebelek <gülüyor> Kelebek kovalıyor işte iki üç şeyle oynuyor söyle adını ile oynuyor vesaire derken bir bakıyor orada koca bir sepet. E sepet tabi kedilerin yine ilgisini çok çeken bir şey. Ne yapsa beğenirsin atlıyor hemen içine. Tabii kediyi merak öldürdü. Tabi öğlen sıcağı filan derken böyle bir rehavet geliyor. Hemen orada gölgede bir yer var çok güzel. Giriyor o gölge kuytu yere sepetin içinde kıvrılıyor bir güzel uyuyor. Derken sallana sallana uyanıyor. Eyvah. Eyvah yine eyvah. Hemen böyle kalkıyor fırlıyor böyle bir sepetin kenarına tekrar bir atlıyor bir bakıyor ki yerden çok uzakta. Eyvah. <gülüyor> eyvah ki ne eyvah. Meğer, bu bir balonmuş. işte balonun sahibi kişi de gelmiş. Suzy içeride onu fark etmemiş yani. Ve havalanmış. Nereye ee, gidiyor? Manş Denizi'ni aşıp İngiltere'ye gitmek niyetindeymiş <gülüyor> Eyvah. Kine yani eyvah ki eyvah. kediyi düşünemiyorum. <gülüyor> evet işte yani birbirinden üst üste kaç travma yani evet. evinden... Ayrı kalmak zorunda şu anda. Tanımadığı birisiyle yolculuğa çıkmak zorunda. Havada. Üstelik. üstelik havada yani bir kedi için bütün bunlar ayrı ayrı travmatik şeyler yani. Ee, ama yapacak da bir şey yok. Üstelik onu sakinleştirecek tek kişi kuyruktan kafaya doğru evet. sevildiğini bilmiyor. <gülüyor> üstelik bunu da bilmiyor. <gülüyor> ee, ve Suzy mecburen İngiltere'ye gidiyor. <gülüyor> i̇şte İngiltere'de e, konuyorlar bir kumsala. Hemen deniz kıyısında bir yere işte iniyorlar. Kumsal'da bir... Konuyor böyle sepet hemen e, Suzi atlıyor ve geri nasıl dönebileceğini bulmaya çalışıyor çılgınca geri dönmeye çalışıyor Fransa'ya dönmesi lazım çünkü e, işte fakat o sırada tabii medeniyet ölçütleri arasında sayılabilir bir şey e, kumsalda bir belediye görevlisi var işi e, sahipsiz kalmış kaybolmuş hayvanları bulmak toplamak i̇şte, Suzi fark ediyor daha önce görmediği bir kedi vesaire e, onu alıp e, işte bakabilecek birine teslim ediyor. Bu arada Suzy'nin aklı fikri dönmekte ama çok da acıkmış işte onu sahiplenen yaşlı kadın işte ona bir biraz su veriyor falan orada e, biraz bakım görüyor vesaire. Ertesi sabah bu kadınca işte üç tekerli bisikleti var böyle sepetli. Onu atlayıp markete gidecek kasabada. Oraya giderken e, işte e, bu da hemen sepetini atlıyor e, üç tekerin ve beraber gidiyor. İşte Marketin oraya geliyorlar falan ama bu durmuyor tabii Suzy yerinde. Hemen atlıyor sahile koşturuyor işte her sabah bu. Suzy her sabah markete beraber gidiyor orada atlıyor kumsalda araştırmaya başlıyor. İşte önce bir çocuğun e, plastik botunu patlatıyor. Onun ulaşabileceğini varsayıyor çünkü e, şeye e, Fransa'ya. onu patlatması lazım değil mi? Tabii yani şimdi kedinin travmaları bitmiyor. Ar bundan sonrası tamamen suyla ilgili. <gülüyor> <gülüyor> e, i̇şte ondan sonra e, su kayağı yapan birinin omzuna atlıyor. <gülüyor> i̇şte sörf yapan birinin peşine takılıyor yüzerek manş denizini geçmeye çalışan bir adamın peşine takılıyor. Onunla yüzmeye başlıyor vesaire. En sonunda bütün bu hani işte gitmeler, gelmeler vesaire günler geçiyor tabii bu arada. En sonunda Ferbot diye bir şey oldun. Bir tabii diğer bir özelliği de Suzy'nin İngilizce anlamıyor. Ha, Fransızca biliyor. <gülüyor> Ve böyle Fransızcaya çok benzer bir miyavlaması varmış. Böyle yani daha doğrusu Jill Tomlinson onu "Şmua" diye miyavlatmış kedi. Hani hmm. evine gitmek istiyor ya kedi. Ee, işte e, dili de anlamıyor tamam mı? Bir şekilde çözüyor bunu. Yani bir geminin Fransa'ya gideceğini. Ne kadar süre kalıyor orada? Yani ne kadar zaman yani artık geçiyor? Artık şimdi zaman çok keseceğim ama herhalde sonra? böyle iki haftadır falan orada gibi hmm. bir durum var. İşte atlıyor. Ee, bir şekilde o şeyi başarıyor yani. Ee, Fransa'ya giden feribota binmeyi başarıyor. İşte feribotta e, dolanıyor. Bu arada ama ee, tam da böyle karşı kıyı görünmüşken artık yolculuğun sonlarına doğru yaklaşırken e, meğer gemide hiç kedi sevmeyen bir görevli varmış işte o kediyi kovalıyor Suzi'yi kovalıyor işte Suzi bir kez daha kendini suya atmak zorunda kalıyor mesela. kalıştı artık tabii Van kedisi Ya bu kadar olmuş. çok yüzen bir başka kedi örneği daha yoktur hakikaten Van kedisi bir de kaplan sanıyorum evet. e, büyük boylardan yüzmeyi seviyor bir de Suzi yüzmeyi <gülüyor> seviyor Ya Suzi aslında normal bir tekir yani <gülüyor> hiç öyle yüzücü bir özelliği yok fakat işte atlıyor tabii yani mutlu sonun en mutlularından birisi gerçekleşiyor tam da o sırada işte balıkçı çocuklarıyla beraber açılmış ha, dolayısıyla tam da o sandalı işte o tekneyi diyelim ya da neyse o işte onunla karşılaşmış oluyor gemiden <gülüyor> atladıktan sonra. Sudan balık yerine evet. kedi tutan ilk aile de onlar evet. olsa gerek. Büyük ihtimalle öyledir de. ...böylece birbirlerine de kavuşmuş oluyorlar. Fransa, İngiltere macerası Suzy'nin böylece bitiyor. Çok eğlenceliymiş. Ya çok eğlenceli ve kedi açısından çok travmatik. Bir de ben işte birdolapkitap.com'da yazdım da bu kitap hakkında. Orada da söyledim. Bir kedinin seçilmesi, bir tür kaybolma, evini kaybetme, Hı -hı. evinden uzakta kalma temasıyla ilgili bir kedinin seçilmesi zaten çok anlamlı. Çünkü kedi mekanı sahipleniyor ya. Evet. E, mekanı sahiplenen bir yaratığın mekanından mahrum kalması... Eh, ciddi bir durum Bu anlamda hani çok iyi bir e, örnek olduğunu düşünüyorum Suzi'nin Bir de e, şu özelliği benim hoşuma gitti kitabın Bu kaybolma teması üzerine yani Ben çocukken kaybolmuştum mesela Ve çok sevimli bir şey değil kaybolmak e, Kendini insan çok kötü hissediyor evet, Çok korkmuştum evet. değil mi yanda? <gülüyor> ya Aslında çok yakınlarında bir yerdeler belki Ama sen koskoca bir dünyada tek başına minicik kalmış evet. gibi hissediyorsun Yani o duygu çok sevimsiz bir duygu e bu duyguyu <coughs> pardon bir şekilde biraz önden çalışmak gibi hani birazcık bu duygunun e, nasıl diyelim işte e, altyapısını yani bununla hmm. mücadele etmenin daha doğrusu. Hani böyle Bunun bir şeyle karşı, karşı evet. kalırsan ne yapabilirsin? Ne yapabilirsin? E, bunu konuşmak için de iyi bir fırsat. Yani bu kitabı oturup konuşmak. Gerçi biraz daha tabii o kadar küçük yaş grubuna olur mu dersen bu kitap aslında okunabilir. biraz Oku, Evet yani her akşam böyle bölüm bölüm. Bölüm bölüm. gibi Okul okunabilir. Okul öncesi çocuklara da okunabilir. İlk okuma grubu için de bence çok evet. uygun bir kitap. E, yani dolayısıyla bu konuya giriş yapılabilir kitaplardan bir tanesi bir de şey konuşulabilir peki kayboldun diyelim ne yapacaksın işte e, kime gidip e, danışacaksın ben olsam mesela bir bankaya gidip danışmasını öneririm çocuğum ben kayboldum diye oraya bildirmesin çünkü kalabalık Aha. bir yer e, işte bir sürü insanın olduğu bir yer bir sürü işte görevlinin olduğu bir yer hani değil mi olabilecek evet. en kalabalık yerlerden birisi e, hemen en yakındaki bankaya girip söyle derim mesela sanki yani bunlar konuşulabilir işte bir adresi üstünde bulun mesela Suzi'nin tasması olsaydı da üzerinde yazıyor olsaydı e, Suzi'nin nereden geldiği vesaire o zaman bu kadar suya girmek zorunda kalmayacaktı evet. hayvancık belki de yani. <gülüyor> Gibi yani kitabın böyle açılımları da var e, diye düşünüyorum bu e, sevimli öykünün ama yine hani ben başta giriş öyle yaptım bu karanlık havayı dağıtalım dedim ama işte de dağıtmış olamadım aslında kaybolmak vesaire gibi konularla fakat e, işte hay kitaptan çıkan evine dönmek isteyen kedi e, çok sevimli bir kitap e, okul öncesine ilk okumaya rahatlıkla okunabilecek bir kitap. Ee, ya da Okumayı, okumayı e, çökmüş zaten söytmiş çocukların... çocuklar zaten okurlar hani onu söylemek evet. istemedim o yüzden ama yani rahatça evet, onları zorlamadım e, tabii derin. yani iri puntalar sevimli evet. resimler yani zorlamayan bir öykü ee, bugünlük de süremizin sonuna geldik. Bir sonraki programda yeni kitaplarla yine buradayız. Görüşmek üzere. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldray Karakiyar. Kitap dostu sizin okulu sundu.